Soru, her kim elbisesini yahut örtüsünü yerde sürüklerse, kıyamet gününde Allah ona rahmet etmez. Şüphesiz ki büyüklenerek örtüsünü sürükleyen kimseye Allah bakmaz. Ey Abdullah, örtünü kaldır, ziyade et şeklinde pek çok hadisler olmasına rağmen nasıl diyebilirsiniz ki hanımların üstlükleri, elbiseleri, topukların aşağısına kadar insin? Cevap bu mealdeki hadis-i şerifler, kütüb-ü sittenin hemen hemen hepsinde bulunuyor. Fakat kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden geri kalacak kimse, kibirlilik için elbisesini topuklardan aşağısına kadar uzatandır. Nitekim büyüklenerek manasını taşıyan huyalâe kelimesiyle hadis-i şerifte kayıtlanmıştır. Ez cümle, Ebubekir Bekir Sıddîk radıyallahu anhu bu hadis-i şerifi işitince, Ey Allah'ın Resulü, benim elbiselerimin bir tarafı yerde sürünüyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Ey Ebu Bekr, büyüklenerek böyle yapanlardan değilsin." buyurdu. Binaen aleyh izar, aba ve herhangi bir elbisesini kibirliliği kastetmek sizin uzatan kimse hadisi şerifin tenkidi altına girmemiştir.